Yasak nedir, nedir yasak, nereden çıkmış bu yasaklar? Yasak nedir, nedir yasak, hiç düşündünüz mü dostlar? yapırlar statü olduktan sonra bir kere hiç kimden bir kere <gülüyor> Ya Allah günah ne Ne sen ne günah ne Neyse Ne sen ne, günah ne. ...senin adına Abdurrenzak koyacaklarmış. <gülüyor> Aa, niye benim adım Abdurrenzak oluyormuş? Bana ne ya, ben kendi adımı kendim koyacağım. Olmaz, yasak. Yasak ne demek? Yasak demek. <gülüyor> ne güzel anlattın. Yasak diyorlarsa yasaktır, amma hiç senken çocuksun be. Bana ne ya, bana ne, bana ne? Tepinme be Abdurrenzak, tepinme be, tepinme be. Zavallı kadıncağız durmadan tekmirliyoruz ya, babama şikayet ediyor. Babam kendine baksın. Terbiyesiz daha doğamadan neler biliyor. Bilmiyorduk ama göre göre öğrendik. Benim kafam bozuluyor ya. Niye kafam bozuluyor? Yedi aydır burada tıkılı kaldık, kafam ona bozuluyor. Sabret, şunun şurasında iki ay kaldı, ondan sonra dünyadayız. Ben öyle, ben belki erken doğmak istiyorum. Tamam, ben yedi aylık doğacağım. Olmaz Abdur Rezak. Dokuz ay, on gün olmadan bütün çıkışlar yasak. <gülüyor> ne biçim yasak, ben yasağı hiç sevmedim ya. Öf, öf, daha doğmadan yasaklara karşı çıkmaya başladım, serseri. ...bozguncu cenim. Ben yasaklara karşı çıkıyorum diye serseri bozguncu cenim mi oldum? Tabii, kimler karşı çıkar yasaklara? Kimler çıkar? Serseriler, anarşistler, bozguncular... ...kurulu düzeni beğenmeyenler. Bu mu kurulu düzen? Sensinler kurulu düzenini. Beğenemedin mi kökü dışarıda velet? Ben kurulu düzeni beğenmiyorum diye köküm dışarıda... ...sen beğeniyorsun de içeride. Tabii. İkimiz de aynı yerden besleniyoruz, dış yardımlı. Olsun. Ama ben senin gibi karşı çıkmıyorum. Gelenlerle idare ediyorum. Ya Rabbi şükür diyorum. Ben iyi aile çocuğuyum. Ben onun bunun çocuğu muyum? İkimizin de annesi babası aynı. Olsun, ikimizin annesi babası aynı diye aynı karakterde olacağız demek değil ki. Sen serseri olabilirsin, ben efendi. İyi iyi tamam tamam. Sen efendi ben serseri. Tırtık artık dayanamam. Çıkıyorum yetti gayri. Aman sakın deli olma daha vakit gelmedi ki İki ay var çıkmamıza doktor tamam demedi ki Tek başına çıkamazsın ikizler beraber doğar Oh ne güzel hadi yürü İyi ama ya yasaklar Aa, aman, aman. Yasaklar, yasaklar. Nedir bu yasak? Yasak, yasak, Bak, yasak. Bak bana da bana ya. Ben yasakmazsak dinle mi? ya. Hoş geldin. Yasaklar. Doğumla başlar, ölene kadar. Yaşam boyu içinde yaşadığımız. Konumuz bugün yasaklar dostlar. Yasak nedir nedir yasak nereden çıkmış bu yasaklar? Yasak nedir nedir yasak hiç düşündünüz mü dostlar? Kimler koyar yasakları? Kimler korkar yasaklardan? Faydalı yasaklar? Yoksa zararları mı var? Evde yasak! Duvarları çizme yasak! Halıyı kirletme yasak! Tabakta yemek kalmaz yasak! Gece geç kalmak olmaz yasak! Ama baba! Sus bacağını kırarım yasak! İş yerinde yasak! Sabahları geç kalmak yasak! Bu alete sık gitmek yasak. İşte makyaj yapılmaz yasak. Sırtma başlı gelinmez yasak. Ama patron. Sus görevden alırım yasak. Okulda yasak sokakta yasak. Sporda yasak yatakta yasak. Bunca yasak ortasında acep nasıl yaşasak. Yaşasak da mı, yasaklasak. Yasaklamasak da mı, yaşasak. Bu köşe kış köşesi. Gırgır yasak. Öyle çok yasak var ki, sayması uzun sürer. Yasak olmayanları, saysak ya biz bilader. Nasıl çok yasak var ki, ne demek oluyor bu? Ortada yasak mı var, yok mu, yok mu, yok mu? Yok mu? Varsa söyle, duyalım. Var mı dedim canım ben? Hayır yani, bilelim. Ne istiyorlar benden? Ne var Aynı fikir misin? Sence de var mı yasak? Yıllar var ki görmeydim. Bence artık saymasa. Neyi saymasa? Yasakları... Ah! Yasakların saymayalım mı yani? Tabi saymayalım. Aman duyuyor musunuz beni suç teşvik ediyor. Ya ya yasakları saymamak olur mu? Yasaklara karşı mı gelelim? Karşı mı gelelim? Yok canım yok ya yok olur mu? Tabi hiç yasak yok olur mu? Yok olur mu? Yok olur mu? mu? mu? Marlboro sigarası mı olan bu yasak? Marlboro mu yasak? O eskiden yasaktı. Marlboro şimdi özgür oğlum. Alamın oğlu bir karton Marlboro ile yakalanmıştı hala içeride yatıyor. Be. Yapma ya Vallahi. ziyaretine gidiyor musun? Gidiyorum. Geçen gidişimde iki karton Marlboro götürdüm. <gülüyor> Bana bak gene gidersen bir yüz mark vereyim de benim amca oğluna götürüver. He. Götüreyim de senin amcanın oğlunu içeride. Geçen sene elli markla yakalandı. <gülüyor> desene şu yasaklar bir alem. sıkıyız sen desene. <gülüyor> Niye? Öyle ulu orada konuşmak ya sen. Say bakalım, hangi yasaklar bir alem? <gülüyor> ne oldu, Güngör Bayrak'tan beter oldun değil mi? O da niye ben söylüyorum yasakları sen saymıyorsun? Saymakla baş edilmez o e Ne yapacağız? Bir çarkısı var ki. Gel çık işin içinden nasıl... Sıraya koysak öyle çok yasak Var ki hangi bilimi saysak Her taraf yasak dolu Sıraklı gitmek yasak Orada sigara içmek Şurada çok ötmek yasak işemek yemek yasak Bazen çimlere basmak yasak Önce balkona Çamaşır asmak yasak Sen çamaşır asarken Aşağıdan bakmak yasak Böyle yasak olur mu Arıştan da yasak. Kimin parasız diye, kimin rahatsız diye, bir şeyin yasak. Hayvanlara kesin yasak. Dayak çıkmasın sesin yasak. Haksız kazanç salmam. Durup çekmek yasak. Geçerçe değiyse hakaret etmek yasak. siyaset Yasak Sağdan gidersen alkış Solla sapılmaz yasak Düşünmek yasak bazen Bazen konuşmak yasak Bazen de yazı yazmak Kitap okumak yasak biz bizsiz orpasız olmaz kadar genç dişi içinden nasıl sıraya koysak öyle çok yasa var genç içinden nasıl sıraya koysak öyle çok yasak, Efendim yasaklara hoş geldiniz. Biliyorsunuz yasaklarla dolu bir dünyada, yasaklarla dolu bir ülkede yaşıyoruz. Buraya gelirken bile kim bilir ne yasaklarla karşılaştınız. Ama burada karşılaşacağınız ilk yasak şey bir yasak. Şimdi şey hepiniz biliyorsunuz tabi tek başına bir anlam ifade etmeyen ama cümle içinde her anlama gelen bir şeydir. Şeyin, öfratını cami, ahyarını mani tarifi böyle oluyor. İşte bu yasak da öyle bir şey. Yani bilmem, anlatabiliyor muyum? Dur! Efendim? Yasak! Ne yasak? Buradan geçmek yasak. Nasıl yasak yani? Soğanlı var, sarımsaklı var. Hangisini seversiniz? Nasıl? Ne demek nasıl yasak yani? ya yasak kardeşim. Buradan geçmek yasak. Türkçe, Y-A-S-A-K yasak. Ben eve gidiyorum. Olabilir. Olabilir Türkçe. Hayır buradan olmaz. Buradan yasak. Eve gitmek mi yasak? Eve gitmek yasak. Değil. Buradan geçmek yasak. Ben buradan geçmezsem eve gidemem ki. Bizim eve giden tek yol bu ya. O beni ilgilendirmez. Ha sizi tabii ilgilendirmez. Beni ilgilendirir çünkü eve gidecek olan normal olarak... Hayırlısı, olarak... eve gidemeyecek olan sizsiniz çünkü buradan geçmek yasak. E şimdi eve gitmeyeyim mi kardeşim? Ben sana eve gitmemi diyorum. Demiyor musun? Demiyorum tabii. Bul başka bir yol git karışmam. Başka yol yok. Bizim eve giden tek yol bu. O beni ilgilendirmez. Evde çoluk çocuk bekliyor da. Hiç fark etmez. Ne fark etmez? Çoluğun çocuğun beklemesi fark etmez. Oh. E tabii çocukluların serbest çocuksuzları yasak diye bir şey yok ki. Bu memlekette eşitlik var. Yasaksa herkese yasak. Peki kim koymuş bu yasağı? Ben koymadım. O zaman bırakın geçeyim ya. Ne söylesin ben uyguluyorum. Buradan geçmek yasak. Haa. Haydi <gülüyor> gidelim <gitmeyeyim> daha iyi. Baş <gülüyor> şey yani halinde eve gitmek yasak değil olsun bitsin. Sen ne anarşist tarafısın? Ne <gülüyor> <gülüyor> ne eller cepte falan öyle bir afra bir tafra. Bu davranışlarından 12 Eylül öncesine geri dönelim mi istiyorsun yani sen ha? Girelim <gülüyor> <gülüyor> ne Bu memlekette özgürlük var. Herkes evine gitmekte özgürdür. Biz kimsenin evine gitmesini yasak etmiyoruz. <gülüyor> Ama bu yoldan eve varmıyı yasak ediyoruz. Ha çok iyi yapıyorsunuz. İyi yapıyoruz çünkü bu yol tehlikeli. Bu yol engellerle engebelerle dolu. Bu yolda tümsekler var, bu yolda sifoslar var. Takılırsın batarsın, sizin iyiliğiniz için konuyor bu yasaklar. Anlasana artık bunu. Nasıl anlatayım bilmem ki başka bir dil şey biliyorsun. O dil söyledi o değil de anlatayım daha anla da bari bunu anlamadına göre. De ben bunu ya. <gülüyor> Sağ Eve nasıl gideceğim? Sen taktın sen. Ne? Sen eve gitmekle bozdun. Evet. Peki... ...kimse sana dünyanın yuvarlak olduğunu söylemedi mi? Neyin ne ne oldu? Dünya diyorum, dünya yuvarlaktır. Ee? Galile, Galile... ...Macerina Ya dünyanın yuvarlaklığıyla benim eve gitmemin ne ilginç var kardeşim ya? Çok yakın ilgisi var. Aa. Şimdi senin evin ne tarafta? Bu tarafta. Tamam, sen şimdi dönemini arkada. Dön bak ben seni göndereceğim. Dön dön dön dön dön dön dön dön. Kal öyle. Şimdi burnunun dikine düz yürü. Dünya yuvarlak olduğu için aynı yönde gidersen aynı noktaya varacaksın. Buradan yasakları çiğnemeden arkadan evine gideceksin. <gülüyor> güle güle özgür insan. Hayırlı yolculuklar anam. Yürü lan. <gülüyor> Kafası karışınca ayakları da karışıyor. Ayrıca siz bir şey soracağım, sor. Şimdi, önümde kara olduğu sürece yürürüm tamam da, karşıma deniz çıkarsa ne yapayım? Yüzme biliyor musunuz? Biliyoruz. Yüzünüz. Ha, ha. <gülüyor> Onu hiç düşünememiştik yani. Düşünmeliydiniz demokrasilerde çare tükenmez. Yolun çıkaramazsan sen de bir bilene sor. Uzay yoldan evine gide dursun bırakalım. Biz ilk çağda taş devrinde sanata sanatçıya getirilen yasaklara bir göz atalım. <Gülüyor> Senin Alman güzel mi? <gülüyor> Yakalayın! Dalın lan! Al bırakın gitsin köpek. Gigi Neden kaçıyor bu acaba? Gok sevgilim, biz kendimize bakalım. Gigi Beni çok mu seviyorsun kız? Gok Hugagon guraklık. Pardon Murat yok. Gir gir kara kara kura kuru kara bak bak. burasını çeviremeyeceğim. terbiye müsaade etmiyor. Makine bahçesinde filler, dinozorlar, su aygırları, ayılar oynaşan minik bir mağaramız olacak sevgilim. Orayı günümüzce düşetip Araplara kiraya veriniz. Hugag beni buralardan senin. Bu da olabilir. Gel bakalım buraya. Bir dakika yanlış bir şey mi yaptık? Gel <gülüyor> Onun <yarısını> bana ver. Hayır, <gülüyor> av. Hayır içine edeyim <gülüyor> Kızımın yanında ne arıyorsun deme. Bakıka kıkı Ben ben ama hakikaten ka. Biz birbirimizi seviyoruz baba. Oka. Olmaz. Bu Guggi. O herif tehlikeli. Guggi, beni neden tehlikeli bulduğunuzu rica etsem kendinizi yormadan bana ve arkadaşlarıma açıklayabilir misiniz <gülüyor> acaba abi? Bakii <efendim>? Gugukomaponggo. <gülüyor> ben senin Homongo. Za. <gülüyor> Bakın bakın elindekileri görmüyor musunuz sanatçı mıdır nedir durmadan mağara duvarlarında resim yapıyor Resim yapmak yasak mı baba Mutlaka mutlaka <gülüyor> Durmadan mağara duvarlarında bizon <gülüyor> resimleri daha keçisi resimleri yapıyor Aç olanların iştahını daha çok açıyor Onlar da gözlerini bizim yiyeceklerimize dikiyorlar Biz bunu ne zamandır arıyorduk Getirin Haa ha? Gugavun, gugavun. Çekin ga. Sen gel böyle, sen geyip polis tutuncularına, post tutuncularına layıksın kızım. Sen aç mıdır nedir bu hainden Vatana da sana da hayır gelmez. Göğümü ge. Burada tercüme aşağı yukarı aslının aynı. is aray kim biz senle her şey ...bilmiyor musun? Kocam hemen karıcığım benim. Sus! Sus! Hem beni sevdiğini söylüyorsun... ...hem benim yanımda başka kadınlara bakıyorsun. E, Cin göz nasıl da gördün mü? Bir şey mi söyledin? Yani kim bakıyor lan? Demin arabadaki genç kıza yiyecek gibi bakıyordu... ...gözlerimle gördüm. E, şoföre bakacaktım değilim ya kıza baktım. Ne? Yani kıza baktımsa şoförden ağrı gözüm kaymıştır gülüm. Yoksa ben gül üstüne gül koklar mıyım? Senin yanında başkasına bakabilir miyim? Gülüm benim, bülbülüm, kızarıyım. Kocam hemen de kanarıyım. Hollanda tipim... Tramerin tipiyim. O da da da da da. Triket. Son seydi bana sen sorarım lan. Ben yardım derneklerine paralar var şey uğraşıp dediğim sen başka kadınlara bak. O yarım o gözlerini o yarım. Estağnar olsun gözünü Yardım genelliklerine bağışlayasın diye sana paraları kim veriyor? Sus terbiyesiz. Bana para veriyorsun diye başka kadınlara bakmaya haklı katanıyorsun. Yok canım. Evli bir adamın karısından başkasıyla ilişki yasaktır yasak. Demek beni seviyorsun ki kız kanıyorsun karıcığım. Çok kardeşim. konuşma Haturkaya. Oh haklısın. Konuşma. Kari. Haklısın karıcığım. Öyle yasak aşklar, çapkınlıklar, zar zarparalıklar benim kafam almaz. İşte biraz kafasızsın kardeşim. Ne? Allah! Allah! Isınma lan. Hayatımda böyle tembel servis görmedim kardeşim. Çalışmıyorlar birader. Çalışmıyorlar ya. Öyledir abi. Her odada bir masa, her masada horlayan bir adam. Vardılar. Bedin Hanımcığım, şunların yekününü almış mıydınız? Hayır efendim. Almadım, almayacağım da. Herkes kendi işini yapsın. Yok öyle şey. İşte görmüyor musun hep aynı tandır. Hep aynı tandır. Hocam saat kaç oldu? Masa hala bomboş. He, bunların Nesrin Hanım'ı mı toplayacaktı? Gayet tabii. Nesrin Hanım'ın işini ben yapamam. Aa, yapamazsın elbette. Abdülkadir Bey seni. Of, of, ne yapayım? Yapayım. Beni söyletmeyin sabah, sabah. Patronlaştık iş nasıl diye onun işlerinde biz yapmak zorunda değiliz herhalde Aman günahını almayın Ya ne yapayım Yeki alır Almam almayacağım Benim kimseden korkum yok Evli baklı adamı ayakmaya utanmıyor mu günaydın, günaydın. günaydın Kız neredesin Sorma be diye autobüsü Canım bana göre hava hoşta gecikince bunlar mırın kırın ediyor Bir dedikodu bir dedikodu Neyin dedik dedikodusunu yapıyorlar ki? Aman bilmiyorsun sanki. Göya senle Abdülkadir Bey arasında. Bir <gülüyor> evet tavşanlarından içenler... ...sapan çaylarımız geldi. Buyur bakalım Fazıl Emce. Yavaş gene üstüme dökeceksin be oğlum be. Üstüne dökecek bundan iyi çay mı bulacaksın? Bak. Hüseyin bize de iki tane versene. Hemen canım hemen sultanım... ...sen içten bilmem mi Nesrin Hanım. Sen de al Bediye Hanım. Bana bak. Abdülkadir Bey'in hemşerisi olmasan kafanı patlatırdım vallahi. Ee, Ramazan'da patlat da millet orucunu bozsun bari. Hı, şirin şey. Amanın, burada da herkes sinirli, herkes havalı. Söyleyeyim bizim Abdülkadir'e de konsun sizi yerinize bir iki dene adam gibi memur alsın. Aa. Sıkıldım sizden. Aa. Bıhtırdınız beni be. İliği mi gemiyi mi kuruttunuz? Aa. Mikrop ordusu. Ah! A'dan başka laf bilmiyor mu? İyi. A'dan sonra iyi deme. Niye? Yeah. Bana sucuğu hatırlatıyor. Mu? Ulan Abdülkadir Bey seni söylemende kovar mı hepimizi? Hepinizi kovmasına kovar da bir deneniz hariç. Dedekodu sevmediğim için onun kim olduğunu demeyeceğim. Öyle değil mi Nesrin Hanım? <gülüyor> Hüseyin senden de hiçbir şey kaçmıyor mu? Benden bir şey kaçmaz. Ha, bu kaçacak şimdi. Bu kadın kısmı bir acayip oluyor. Elimin yuvasını yıkarken ses etmez, iki laf söylersin, zırlar. Mesir'in... <gülüyor> <gülüyor> niçin ağlıyorsun, maten maten? <gülüyor> Sen hep böyle yaparsın zaten. Şereginç evet. geçme halde derim. Bırakın arkadaşlar. Last <gülüyor> <gülüyor> olmayın, last olmayın, last olmayın. <gülüyor> Hoş geldin Abdurkadir. Ah! <gülüyor> Ne gördük Hazreti Hüseyin? <gülüyor> ne oluyor lan burada? Ağlıyor. Ne gördük, nasıl ağlıyor? Eee... Ama bırak muhallifliği öyle sığırcı kuşu gibi. Niye ağlıyor? <gülüyor> Darı kız mı? ver ağlar. Ne bişim konuşuyorsun iki numara hakkında? <gülüyor> Hanım kısmı göz yeşil döker. Sözü buna düzelttin. Yani hemşerimsin dedin, sana hiçbiri değil. Geldim canım halini ettim. Abdülkadir Bey, Gülüyor. Sizinle özel olarak görüşmek istiyorum. Özel olarak görüşelim. Bu özel olarak görüşme nasıl oluyor? Anama bir sor bakalım. <gülüyor> özel olarak konuşurken, çay, kahve, ayran, limonata ve anama gidiyorum. Şimdi arkadaşlar, bir iş yerinde. Patron memuruna... Sulanırsa... ...anlayış görüş etmezse... ...bu iş yerinde... Dedikodu başlar. Huzursuzluk başlar. Bunun böyle olmaması için patronun... Zampara olmaması lazımdır. Arkadaş kimin olması lazımdır. Ama ben şimdilik diyor? Bir arkadaşımız beceriyorum. Hepinize bir arkadaş gibi hitap ediyor. Ve ki Arkadaşlar bugüne kadar iyi dumanla randımanla ve de refakatle... Merakatle... Çalıştık. Bundan sonra da... ...çalan devam edelim. Çalışmaya devam edip... ...işlerimizde başarılı olalım. Hepinizi teker teker... ...paradan geçirip... ...gözlerinizden öpüp... ...hayırlı muvfakiyetler temenni ederim. Sağ olun efendim. Siz de görün efendim. Mesri. Mesroş. Mesroş. Niye öyle araba kalmış köpek yavrusu gibi ağrıyorsun? <gülüyor> Niye heslendin merinozum? Abdülkadir bey! Abdülkadir diyen o dilleri... ...kunca aşkımız var hayla bana bey diye hitap ediyorsun. Yemin mi şu barzikleri için ha? Abdülkadir <gülüyor> bey! Büyük <gülüyor> bir bunalım içindeyim! Yok ya, kullandım varsa eme dur geçer kızım. Efendim? Eme dur süpe sütü var ki iki tane şakkada keser. Ben de bulantı oldun mu? Gidene yazdığında ebedi süperlikte bak. Tak. Dayanamıyorum artık, dayanamıyorum. Dur bakayım sen böyle dayanamıyorum falan diyorsun. Sakın hamile olmayasın. Bilmiyorum. Bilmiyorum olur mu? Al bir sen öğren. Regisör mi? Televizyonda görmüyor musun? Regisör mi, projektör mi, provokatör mi? Nedir öyle hani? <gülüyor> evde kendin bir şey kendin <gülüyor> yer. Yani Emdemiyorsun da evde öğreniyorsun. Sen orada öğrenemersen ben sana başka edeni öğrendirim ya. O şey yaparım sana, kurbağalı testi yaptırırım, kurbağalı testi. Yeter <gülüyor> sen ağlama, dayanamıyorum. Yapma bana böyle. Sen ağlama. Dayanamam. Ağlama kız bebeğim. Sana duyamam. Al yüreğim. <gülüyor> seni olsun. Gülsünün için mi ağlıyorsun? Ben istikbalime ağlıyorum. Olur mu sen istikbali var? Diyorsun komparnak takdile biliyorsun. Sizin onlar hesabı kuvvetli. Telefon. Alooo! Karın mı? Bağlayın. Şu karıyı sahiden bağlasalar da kurtulsak. Koca menede kadın. Kalbize seninkiler... limonu kesmişler, yarısı kumuruyor, yarısı kumuruyor. <gülüyor> <gülüyor> alo kendi kalımla mı görüşüyorum <gülüyor> emret sultanım gülüm bülbülüm kadar yok alçak alçak mı <gülüyor> o da seninle aynı kanaatde <gülüyor> emret alçak kalısı netmişim gene kastede resmimi mi gördün ne adamlarından yemekteydik o yerlüsteki karalar çerez. <gülüyor> Çerezim nereden çıkardın kız? Melez diyorum, melez, melez. Böyle kızıl derili, sarışın. Aslı zenci çinlisi. <gülüyor> Estağfurullah. Hamdullah'ın sekreteridir birisi. Yalancısın. Kız, kız, niye yalan söyleyeyim lan babam? Ulan konuş Russpor'da kitapırdayı. Kara senden mi duyuyor? Ne yapıyor? Aynı şeyleri söylüyor burada. Kiminle konuştum, bu karıştırdın? Yalan söylemekten nefret ettiğimi bilmez misin gülüm, bülbülüm, kanarya kuşum? Görürsün kuşunu sen! Kuşumu mu kopartacaksın? Ulan konuşma da iki tane dörtten! Bu yaştan sonra assoyuz mu olacağım? Alo! Hay Allah! Hatlar mı kesiliyor? Nedir arada tık tık tık diye sesler geliyor. Alo yavrum! Yeni bir yardım derneklerine yeni bağışlarda bulunursan beni kuşumu azad eder misin? Yüz bin veririn, yüz elli bin. Kapattı. Aa, yüzüne mi kapattı? İki yüzü kapattı. Hani yakında boşanıyordunuz? Hani en kısa zamanda mahkemeye veriyordu? Veriyorum, de almıyor karıyı. Aa! Yaa, de akıllandı. Hemen <gülüyor> akılladım artık. E, bana dayanır, ben de iki arada bir derede kaldım canım. Hadi sen böyle yapma. Sabırlı ol, anlayışlı ol. Bekle biraz. Ben beklerim ama karnımdaki beklemiyor. Günden güne büyüyor. Her Hercese rezil olmak istemiyorum. Hele İhsan abim bir duyarsa seni de beni de doğrar. Ay o koca kafalı insan doğramacı senin abim oluyor. <gülüyor> Yaşadım. Aman bir dilekçe vereyim, beni profesör yapsın! <gülüyor> Önüne geleni yapıyor maşallah! Demek bana olumlu bir cevap vermiyorsunuz Abdülkadir Bey! <gülüyor> ne sana olumlu bir cevap vermemek, Nesli Hanımcığım? Gülüm benim, mülbülüm, kanar yem, kuşum... Allah kahretsin, karına söylediğin lafların hangisini bana da söylemek! Her karına öyle laf mı kuracaksın? <gülüyor> Dertlere lakım var, inat edin işte. <gülüyor> Lugatla mı konuşacağım sizinle? Ben lakımı ortaya söylerim, beğenem, beğendiğini alır, beğenmediğiniz bu bana kalır o kadar. Lanet olsun. Ne sorusu olsun. Demek hamile olmama bile aldırmıyorsun. Kim aldırmıyor? Bak, <gülüyor> ah, şeyle kaldım. Sen beni o kadar gitsiz bir adam mı sandın? Hemen aldıralım, hemen aldıralım. <gülüyor> Şimdi kurtar serbest sana. Zeybek turca bir restorante gideceğiz. Hemen aldırmışım. Acaba ben senin misin? Aldım, mersin. Yapma, gel gitme bak sana. Yürüyeceğim seni alacağım. Gel gel. <gülüyor> Yemedik al <bak. gülüyor> Ne, yapayım? söz anlatamadım. Çekti gitti. Ne, bu kastiyi elemedi. Bu defa sarışın. <gülüyor> Sen nerede edinleniyorsun? Dayıya mı gideceksin tatile? Ulan ben de oraya gidiyordum, dayıya gidiyordum eskiden. Geçen de orada bir otelde kaldım sabah, harcam gözüme uyku girmedi lan. Yok yok, sıhhatimde bir şey yok da, otelin adı bir acayip. Beceren! Hiç oteli <gülüyor> otel ismi görmedim, nasıl bir hizmet satıyorlar adamı orada ya. Kes, kes. Allah, bir şey geldi bakma. <gülüyor> <gülüyor> Büyük kardeşim ne istiyorsun, niye geldin? Kesmeye geldim. Ha? Ya bana bak, telefonu kesmeye geldi lan. Efendim ya. parayı yatırmayı unuttu zaten bizimkiler. Ben sen sonra dışarıdan ararım. İyi günler. Ne parası bu? Fazla konuşma. Ha Fazla konuşuyorlar. Gelip burada Almanya ile konuşuyorlar. Buralar fazla, fazla konuşma da beni dinle. Allah ptt ne zamandan beri böyle para topluyor. Otur <gülüyor> şuraya. Yok arası misafir için. Siz öyle geçin ben şöyle... Otur lan şuraya. Allah ben şöyle oturayım. Çay kahve ne içerdiniz? Ulan sen benim kim olduğumu biliyor musun? İnek. O kadar da inek değiliz biliyorsun elbette. Kimim ben? İhsan. Doğrama atölyem mi ne var? Nereden biliyorsun lan? Bir de bir kız çalışıyordu Nesli'nin geçeninde ayrıldı. Onun abeyi olmuyor mu sen? Ulan nereden biliyorsun? Söyle deşer. Dur şöyle. bakalım dur. İlk de mi geliyor başımıza? Alıştık artık böyle şeylere. Kiminin ağabeyi, kiminin babası? Arada gelir deşerler. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Ne olur öyle sessiz sedasız geliyorsun? Korkudan kur deşen Babamın Bak alıştı. Hiç yatırgamazlar. Ulan mikro, ulan cemiyet düşmanı, ha, ulan ahlaksız sen. Ya bu sıfatlarımı, şu fiilimi say bakayım, fiilimi. Arasına konuna güvenip de yanında çalıştırdığın kız... ...bir çağılık geliyor. Ulan ben seni burada doğramaz mıyım şimdi? Hayır, uyumuyor orada, çabuk örniyetten bilince ben... ...geçti artık, korkunuzu helal edeyim. <gülüyor> ulan, ya, ya, dur de... bakalım, bir düşün değer mi? Ulan kız kardeşim namus için değil mi? Allah, ona değer de ben benim için diyorum, elini kana bulamaya değer mi? Değilmez. Yani. Oh. Senin gibi bir it için katil olmaya değmez. Tabii bravo. Yani sizi kutlanın. Elini benim püskanımla niye kirletiyorsun aslanım? Kolesterolü yüksek, dipit yüksek... ...bir aşağılık bir kan, sıfır emekli katil. <gülüyor> Ulan öldüreceğim seni Feza Bey. Tabii öldürebilirsin de bırakırsan ecelimle de ölebilirim yani. Ne diye illa ismini başına katil sıfatını yazdıracak? Abdül Katil Bey bizim inşaat ruhsatı için gelmişti. Hayır, yaşa hoş geldin. Seni Hızır mı gönderdi be kardeşim? ...Hızır Bey müdürleri olur da Bir <gülüyor> Biz de beyefendiyle burada bir iş konuşuyorduk. Efendi şeyci... ...bıçakçı... ...bıçak imalatçısı. Bursa dolaylarından çelik bıçak imalatçısı. Biz de onlardan Suudi Arabistan'a üç yüz bin tane... ...ihracat yapacaktık, onu görüşüyorduk. Sen de hoş geldin. Senin iş kolay canım, senin müdür şimdi ana kent biliyorsun. Daha evvel de bu işleri yapıyordu, malumatı var, kulağı deliktir. Benim mahsus selamlarımı ilet... Önlerde sağ kalırsam zarfın mamasını da gönderirim. Telefonu da et, tamam et. <gülüyor> Bak, bir telefonla iş bitiriyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Sana ne var? Bir bildiğimiz var da soruyorum. Niye soruyorsun? Aşık olsun. Kurban olduğum Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz ama... Akıl dağıtılırken şu kuluna niye biraz daha cömert davranmadın ya Rabbi'l alemin. anlamıyorum? Ulan senden gelecek akıl Allah'tan gelsin be. Öyle Allah'tan gelsin diye beklemekle olmaz. <gülüyor> Allah akıl vermiş, fikir vermiş, mantık vermiş. Çalışacaksın, girgin olacaksın, iş bitirici olacaksın. Fırsatlardan faydalanmasını bileceksin. Bak fırsat yuvarlanıyor ayağını, bence bundan faydalan. Evet. Sana bir sermaye vereyim. Sen de bu herm gibi dik bir aportuman. Nasıl aportuman? İnce uzun, kısa kalın. Nasıl istesin? Ben anne bu böyle işlettim. Böyle zaman deyip kesip atma. Anlayacağım bir iş yap sen ne kahve açayım. Nasıl kahve? Az şekerli köpüklü. Ne demek nasıl kahve? <gülüyor> Kırağatane büyük bir arda yapmış dediğini sap. Yemezler. Yemezler de bu kahve evet. <gülüyor> Ay. <gülüyor> İçirir dedim bak aklıma geldi. Ne işe kadar ben ya? Hay Allah bir şeyler çelirmiyor. Ulan sen bir dümen çeviriyorsun. Ben dümen çevirsem sen yutar mısın? Yeah. Sen bir defa proteinle beslenmişsin. Ha? Ya. Sende beyin yok. Ha? Sende beyin yerine elektronik beyin var adeta. Ha. Elma kafasın sen, elma kafa. İyi bir şey mi var ya? Yani elektronik beyin, apple cinsi, apple, apple! Ha. Apple, elma oluyor! Yani cin gibi adasın ya! Hatta cinliğin doluğundasın! Ha. Hüsamettin cin doruğu senin eline su dökemem! <gülüyor> Şöyle buyur, geç otur, istirahat et kardeşim! Şeref verdin! Riski içer misin? Öh! <gülüyor> oh. Tamam ha! Galitemiz ki bu! Johnny Logan! <gülüyor> Nedir ulan o Johnny Logan? Bilal geldiken 12 yıldız oldu. Allah'ım sen bana sabır ver. Öyle Allah'ım sen bana sabır ver <gülüyor> diyene biz geçildiğini içildiğini duymadın. Nasıl içine? Şerefe, prosit, avutusatre, çin çin. Çin çin. çin çin. çin çin. Çin çin. Allah limonata gibiydi. İnşallah. Bir de bir daha takdim edeyim. Bay Alkolü takdimimdir. <gülüyor> oh loza şerbeti gibi. ...devamlı viski mi içersiniz? Ne olacak? Maşallah böyle içmesini biliyorsunuz da. Ben aslında şarapçıyım, viski bize gelmez. Bize geliyor, arkadaşları getiriyorlar sağ olsun. <gülüyor> Sana da getirebilir <gülüyor> miyim işte sen? Biz tekenden daha uçun ediyoruz. Lansın ulan bize viski yaramaz! Allah! Çarptı bu ne ulan? Yok canım, şunca az viski astan gibi delikanlının neyini çarpacak be? Yaradı! Zaten yaramalı. Yaramadın mı bana Yaramaz. Demeyim bir tane daha. Ver bakalım anlamadık zaten. Al bakalım. Sen de bunu ver bakalım. İyi derken alırsın canım. Ne yapacağım ben bunu? Diyememiz Allah Allah'ım. <gülüyor> ne lüzum var böyle şeylere? Serserilik, Külhanbeyli, Kabadayilik eskidi artık. Şimdi Kabadayı para. Hı hı. O da bende var. Demek ki dayı benim. Otur bakalım yiyelim. Görüşelim. Neydi konu? Ee, konu oya girmeden önce diyordum bir tek daha atalım mı? He, atalım. Adık arkadaş olduk, şuradan dalganı geç bakalım. Gece. <gülüyor> Mevzumuzun konusu basit bir yasak aşk hikayesi. Bir taraf evli bir taraf bekar. Aman hiç duyulmamış şey. <gülüyor> hiç duyulmamış olur mu ya? Ha, bak viskiyi çektin damarların açıldı beynine kan gitti. Doğru düşünmeye başkanım. Hiç duyulmamış olur mu? Her zaman duyulan bir şey. Zaten böyle olur başka türlüsü olmaz ki bunun değil mi? Gayet tabii Ali'ciğim. Gayet tabii kardeşim. Bu işler daima böyle duyulur böyle olur başka türlüsü olamaz. Ha, bak viskinin kudretine kurban olayım. <gülüyor> Müsaadenin aldığı alıyor? Eniştenin balı gibi iç. Ne olacak? Sen şimdi diyorsun ki bir taraf evli bir taraf bekar. Şimdi evli taraf basit bir laf sütörü yaşadır diye yuvasın. <gülüyor> Turmuşucu sokaklarda mı kalsın? Ne yapıyorsun lan? Olacak şey bulan bakalım. Baka, baka, <gülüyor> Eski dayılardansın beni ne oluyor? Yok. Oh, Evzun'un herkibinden diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah korusun abicim. Allah korusun ne lüzum var böyle şeylere? İnsanlar konuşa konuşa da her konuda anlaşabilirler. Tabii ben de onu söylüyorum zaten. <gülüyor> Aile yuvası müsellestir. Mukaddestir. Niye? Müselles diye üçgen ederler. E tamam işte üçgendir. Nasıl bir oluyor? köşede evli olduğun şahıs, bir köşede sen, bir köşede de aşiğin. Okey mi? Ha öyle üçgen. Evet. Okey de uzun kenarı ben oluyorum. Tamam, tamam mı? Hipotemiz, tamam. hipotemiz. <gülüyor> <he? gülüyor> Çakıyorsun <gülüyor> üçgendir ben de. Ayıp ettin çakmaz olur muyum? Okulda biyolojim oldu be. <gülüyor> Gel gelelim karıyı anlatamıyorum. İyi, Neslihan zaman. Lan, niye Neslihan'la içtik hızlı zamanla anlayacaktır? Onu söylemiyorum ya. Benim davadan bahsediyoruz. Sen de mi yasak aş yaşıyorsun? <gülüyor> <Ha>. O içken... <gülüyor> <gülüyor> Karı evliyim. Karı evliyim. Ama benimle tıngılıyım. Tıngılıyım. Karı yola hıcırdatıyor musun? Evet. Amer bunu sevdim seni biliyor musun? <gülüyor> o da onu sürüyor. Hadi hadi hadi ya. Sevdim bunu seni biliyor musun diyor. Ha. Sen diyor deli kamdusun. Haretsin canım onu çizsin diyor. Hı hı aklıkarın. Ah. Bu yerden anlıyorsun. Ha. Kocam var ya kocam, adeta bir öküz diyor, öküz. Aman üzerinize afiyet, onlar da biraz öyle olur. Kanım. Daha doğrusu bir. olur. <gülüyor> <yaşa>. <gülüyor> mu, mu, mu tipi, mu tipi. Ne atletik ne teknik, mu tipi. tipi, tipi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öküzün aklı fikri işinde de beni hiç çarpıyor diyor. Elimişe <gülüyor> dalmuz karıyı boşlamış. <gülüyor> keriz, herif <gülüyor> aynı zamanda keriz. keriz. Keriz, keriz öküzü, keriz öküzü, keriz öküzü, keriz öküzü yaşa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama karı uyandık. Karı uyanı. Abişim ee. karı uyandık. Baba baba. Herifin iç yerine zırt telefonu, pırt telefonu. <gülüyor> hani ilgilenme ayakları anlıyor musun? Hani alakasın <gülüyor> üzerinden eşitmiyor güya. Neyse. Bayat numaraları lan bunlar. Günde kırk tane telefon geliyor bize yer Biz biz bunu? <gülüyor> Sonra ona baktın, buna baktın diye koptuydan kavgalarda. Ee, en bayat kıskançlık numaraları. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Yata da vay. Hadi bakalım. Biz işte anlatacağız. Anlatta git. Tamam. Ha bağlanmışlara bak. Burasını dinle, burasını. He. Geçenlerde herim arabada bir kıza baktı diye ha. kanı kofteden bir kavga çıkartmış. Aklındır kondur. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar. <gülüyor> Lan <gülüyor> insan benimine kalır vallahi ne nereye gidiyor? Haleban dizisi gibi oldu. <gülüyor> ne zaman oluyor bu? <gülüyor> ne zaman? Abi bana en son gelişinde. <gülüyor> Hangi gün? Ha, Hangi... ah, alt dudağımı çürüttüğün gün bak abi. <gülüyor> Karının zırmağı uyuyor mu ha? Isırır yavrum, kuduruktur biraz, haaah! <gülüyor> Nasıl kuduruyor mesela, ne oluyor kuduruyor da ne oluyor kuduruk deniyor mesela, ne yapıyor da kuduruk oluyor? Abicim, öküz de bir numara olmayacak, karı azıyor tabii. <gülüyor> e o azıyor, ben sakinleştiriyorum, o azıyor, ben sakinleştiriyorum, o da beni kolluyor. Nasıl kolluyor? Arpa, öküzden aldığı arpaları bana toka ediyor. <gülüyor> bana bize para mı veriyor? Yok, hisse senedi veriyor. Ulan haybeye çeker miyim ben o koca memeli kalıyı. <gülüyor> قراره خجا با بهله بید Hoca memeli de esasında kafalı karı kafalı. Aa koca kafalı bir karı. Öyle şöyle seneydi işte, o başka karı. <gülüyor> başka karı değil. He? Karı hoca memeli de beyni çalışıyor diyorum. Hocam ne lan sar ediyorsun? Bittobe. Allahu akbar <gülüyor> Allahu <gülüyor> <gülüyor> akbarillahillahi <gülüyor> <gülüyor> aliyel azim. Bak o başka bak öküze diyormuş gök. Ya oğlum elin karı bana adamı için iki der bir de öküz deyip durma bak kardeşim ya. O da bizim bir vatandaşımız, arkadaşımız, kardeşimiz. Niye böyle konuşuyorsun canım ya? Sana Aa. ne oluyor ya? Ne olur, ne olmaz, belki bana dokunuyor He? Yani ben duygulu adamım, vatandaşıma yapılan bir şey bana da gelir yani. <gülüyor> Yardım derneklerine bağıştı mı bu can kocacığımlar 150 kağıt langır. Kocam ne mele karı. <gülüyor> Arabada kaza vahtı diye kocasıyla kavga çıkaran karı. <gülüyor> sırma var. Hatt diye. Adı da, <gülüyor> Semih Hanım geldi yani. Semih Hanım Ha Semih, Semih. Sen ya, ulan, ne ulan, Bu benim kişim. <gülüyor> ah, pardon. Yardım derneğini para almak için. Hoş geldin buyurun. Kızım da. benim. karı bu karı. bu karı benim Bu e. karı senin mı? mü üç geliyor küs işler kesat işler kesat işler kesat işler kesat işler kesat işler kesat İşler kesat işler kesat işler kesat İşler kesat, kesat. kesat dedik Günlerce bekledik Günlerce zat dedik, günlerce bekledik. Millet düştü dara, gelen yok pazara. Millet düştü dara, gelen yok pazara. Yok bir tek müşteri, bomboş bizim kasar. Yok bir tek müşteri, bomboş bizim kasar. Ben bu İstanbul şok sardım. Ben bu şehre iktafa geldim. Bu şehre ben de şok sordum. Ben burada her şey mükemmel. güzel, hoş. Erteraf yemiş Maşallah bu şehirde her şey mevcut. Kuvveti mevcut, musavat mevcut. Raki mevcut, şerb mevcut. Beyaz avratı mevcut. Lakin yasak, günah. Sallakı mevcut. Niye, yasak değil mi yasaydı? Salaklık mı ya haci? Ne işlet, hem rakı, hem karı. Kaydeti yatırıma geldi. Bizim hatunlarla, bizim valetler hangi canipte sence malum mu? Öfendi, senin hatunlarla, benim hatunlar... Öbed. ...senin veletlerle benim veletleri aldılar... ...kiralık <snapsensiz> iki otobüs tedarikiyle şehri tavafa gittiler. Ah, ah! otobüs daha tedariki eyleseydin? Niye? Yarısı ayakta kaldı. Eyvah! Hadi yallah! Allah! Ya Allah Allah! Allah. Niye meydan elşekdin ya? Yasak, günah! Yok yasak, günah ne var? Yasak, günah kaldı Arabistan. طلطا تا يا ماجي برا ما شو الحمد لله الشكر الله شكر لله يا نعمت الجليل والله رحوند يا هجي رحوند يا هجي سكيت ما بنون سكيه اجي ما شاء الله عمر استابهر الله شفاء شفاء كل داخل يمتع ايوه فلو ان شاو دي ان شاء الله بزم تجار القريب ان شاء الله اوات بزم قوات الله اوات وعليكم السلام محمد دوان هني رقاز لنردالعب محمد أعطيني مغيّ بالدك قمان حمان أفندي حمان أفندي مضيّة بحيم أزق النقباقين القلزياده اما نقل مزن الزياده مطرزات سوقيات شبوخ شبوخ تبوم خري لجلور يا حجي الله لا يقين ما حد اللي مقاد النخ اما نشوخ ما رقيق شوخ ما رقيق يوك يسق يوك غنا يسق بنحي يوك الحمد لله ولكن شوخ ايش رزين رقيق اورض الشواه Taqinul taqlavatı susu! Haqayrat, haqayrat, mahmuz Evelallah yallah yallah yallah zanim alum yezid zanim zanikam fir sami ya mamlakatna manzakat rakab burda dawam al harakat shimki harakat ta barakat tuqiya shubudil shukiya hasan tuqiya mustasna ziafat al hayat li hayat, bak hayat li sahul bak ya sayidi Aleyküm selam. Hoş geldi. Sefa geldi. Sefalar getirdi. hazretleri özendi de yarattı. İdarmış. Ya Habibi ve Luhi. İlahi. Ya Hatta Allah'ın tonistan diviki karı Güzel günderdi bunları Allah Allah sende şük ü cuma sahip Vallahi hırfala hırfala, illa Allahü Bir <gülüyor> sene bir Bunlar mi? vardı. Bak şimdi fazla Biz iki kişi, bunlar dört kişi. Hadi yaşım, Şimdi biz iki kişi, bize lazım yirmi yedi Hay hay, sen bastır mangırı. Hayvay. İşte bu kadar. Kızlar, ben aldım mangırları, siz oyalayın bu anda malları. Hakkı lütfen. Selametle baygı var. Aladı güzelleri, aladı muzuki bulu ziyafet. Seyyah bak içinden bir kere, bir bir bir Metrolü Ya Allah dolanacağım ben Yallah yapma İstanbul İstanbul Yasak ne günah ne sen ne boşver be Yasak ne günah ne sen ne boşver be Şu yasak ne I'm hurting them because <laughs> Teşekkürler. Mersi daha devam edecek. Hayır hayır kesiyoruz efendim. Kesiyor musunuz? Evet. Çocuklar yerlerinize geçin. Niye efendim? Sayın denetim görevimiz ne olduğunu söyleyecek efendim buyurun. Buyursunlar. Efendim bu program aceleye geldiği için çekildikten sonra değil de çekilirken denetleyelim dedik. Söylemiştiniz efendim. Olsun bir daha tekrarlayayım. Bizde adettir bir şeyi böyle üç beş defa tekrarlarız. Haklısınız arızaları bile üç beş defa tekrarlıyorsunuz. Şimdi malumunuz televizyon yayınlarının da bir kaidesi var değil mi beyefendi? Tabii. Zararlı neşriyata zamanında müdahale şart oluyor. E bizim şarkımızda sakıncalı bir yer mi var? Sakıncalı değil, mahzurlu. Mahzurlu mu? Mahzur kelimesinin yanında sakınca gözyaşları içinde <gülüyor> kalır. He. O minik kelebek, minik kelebek tamam. E tabii tamam. Kocaman kelebek ayı kadar kelebek demiyoruz ki minicik zaten. <gülüyor> Arz ettim efendim bizim de bir itirazımız yok. Minik kelebek tamam. Evet. Lakin o uç özgürce uç durmak ne demek? Ne demek? Anlamadınız mı? Anlayamadım. Uç kelebek özgürce uç durma demek. Ha, kelebek dilediği gibi uçsun. Ha. İstediği haltı karıştırsın. Sonra kanun namına dur deyince de durmak ne demek öyle mi? Yok öyle şey. Yok öyle şey. Bu kelebek daha başında mı yaşıyor? Öyleye, kelebek dediğiniz ana caddede yaşar. Vallahi nerede yaşarsa yaşasın bu memleketin kanunlarına uymak zorundadır. Kelebek mi? Yok karga. Hangisi benim? Neden bahsediyoruz? Kelebekler. Evet. Kanunlara uymak zorundadır. Evet. Vergisini vermek zorundadır. Evet. Zamanı gelince de askere gitmelidir. Tabii. tabii. Kelebek. Evet. <gülüyor> Yok o kadar da değil tabii. Dişi kelebek askere gider mi? <gülüyor> Peki, Peki ne yapacağız şimdi? Şimdi lüzum azul olduğu üzere şu ikinci satırı Makaslayacaksınız. Hayır. Arşive kaldıracaksınız. Yok. Anladım. Yorgun savaş yapacaksınız. Nasıl yani? Yakacaksınız yani. Hayır efendim. Yayın yasaklarına uygun bir hale getireceğiz. E, nasıl olacak bu? Gayet basit. Şimdi yardımcılar şimşek hallederiz. Alışkanlık ne de olsa. Şşş şöyle şşt, mı? tamam şşt, oluyor. Ne dedik? Şöyle düzelttik. Uç özgürce uç. Durmak ne demek? Yerine. Evet. Dur, sakince dur, uçmak ne demek? <gülüyor> Minik kelebek şarkısını böyle mi söyleyeceğiz? Bir deneyin, çok seveceksiniz. Anladınız değil mi çocuklar? Sus, sus, sus! Şimdi denetimci amcaların istediği şekilde söylüyoruz. Üç, Üç, dört. ...münasip değil mi? Ama efendim son derece münasip yani bundan daha münasip olamaz. Ya bir şey biliyoruz değil mi? Şüphesiz. Minik kelebeğe <gülüyor> dur. Sakince dur bakayım. Uçmak ne demek diyoruz. <gülüyor> Zaten kelebek dediğiniz uçar mı? Kelebeğin uçtuğu nerede görmüş efendim? Kelebek böyle sakin sakin durur. He. Sen inek misin lan? <gülüyor> Kime diyorsunuz? Kelebeğe diyorum efendim. Sen inek misin de uçmaya hevesleniyorsun ha? Seni kenata seni. Kelebek dediğim böyle sakin sakin durur. Çayırlarda otlar. Kelebeğin otlaması bitti mi? Bitti efendim. Devam edelim mi? Maalesef devam edemeyeceğiz. Çünkü sondan iki mısrada da cüz'i bir tadilat yapmamız iktiza ediyor. Öğretmenin bu amca Arak Turist mi? Çok konuşma şey mi dediniz? Hayır efendim kelebeğe söyledim. Ha ben de onu diyordum. Altta gezinme, yüksekte dolaş denir mi? Denir. Denmez mi? Şarkıda denir de ekranda denir mi beyefendi? Ne demek? Altta gezinme, yüksekte dolaş. Baba lafa bak. Hayır affedersiniz anlayamadım. Yani Türkçe olarak mı, İngilizce olarak mı denmez? Türkçe konuşuyorum beyefendi. Bundan daha açık Türkçe olurum beyefendi. Altta gezinme, yüksekte dolaş. Yani ey kelebek. Ey güzel cici kelebek. Sen var ya sen yap. Buraya. Altta gezinme de yüksekte dolaş. Bunun tercümesi bu. Hiçbirine suçlu bu keleveyden başlayacağım şimdi. Niye sinirleniyorsunuz? Niye masamı çomaklıyorsunuz? Niye kelebeği silkeliyorsunuz? Şu halinize bakın, kıpkırmızı oldunuz. Efendim, kelebek kaldırdım da ondan. Ne de olsa ağır hayvan. Altta gezinme, yüksekte dolaş. Yani zenginlerin arasında dolaş. Onları gözle, servet düşmanlığı yap. Mini kelebek. Öyle mi oluyor? <gülüyor> Haklısınız. Suçumu itiraf ediyorum. Avukatımla görüşebilir miyim? Bana da ben bu şarkıyı ben mi yazdım? Siz yazmadınız ama siz okutuyorsunuz. Üstelik bu kadar minik çocuğu da alet ederek. Ulan bu elif var ya manyak abi. Ha. Haklısın böyle... çocuğum. Çok konuşma. Beni buraya konuşayım diye oturttular. Siz karışın efendim. Devamlı böyle karışın işte. Şöyle düzelttik. Evet. Altta gezinme, yüksekte dolaş yerine. Fazla gezinme, git bir dalda dur. Çalış çabalar, en başa ulaş yerine de... ...danat çırpmadan yerinde otur. Tamam mı? Tamam. Derhal şimdi efendim, hadi. Sus, sus! Aa, bir dakika! Bir dakika! Bir dakika! Bu şarkının gerisi de berbat. Ay gerisine sıçayım, ne varmış gerisinde? Efendim, Neşriyat-ı Umumi'de mahsur mülaza edilen yerlere... ...fevkarate dikkat etmek icab eder. Onun için şuralarda biraz kısaltmak zorundayım, kusura bakmayın. Çocuklar sus! Sus! Kestik! Kestik efendim buyurun. <gülüyor> Mini kelebek şarkısını bu vaziyette mi söylüyorsun? Yayın yasaklarına riayet etmek zorundayız. Böyle her ekrana çıkan aklına estiğini söylerse olmaz. Bakın çocuklar değiştiriyoruz. Çalış çabala en başa ulaş yerine... ...kanat çırpmadan yerinde otur Bak demeyeceğiz. İyi ama öğretmenim bizim dansımız ne olacak şimdi? Sen sözler o yeter gelsene kaçma hadi bakayım. Hazır! <gülüyor> Üç dört! Üç dört! ...o bizim müziğimiz midir? Amstel değildir efendim. Harp Değil Çocuklarımıza milli, tarihi ve... ...hamazi müziğimizi öğretmeliyiz. Yeah. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı... ...böyle saçma sapan müziklerle ifsad etmek... ...garip oluyordu. Çok haklısınız beyefendiciğim. Ne yapmamız lazım geliyor acaba? Mesela şöyle yapabiliriz. Ah, Minik kelebeğe bakın ne hale geldi. Beğenmediniz galiba. Oldu mu? İlle de bu olsun demiyoruz. Dünya kadar makam var. Şöyle bir şey de olabilir. Şu anda aklıma geldi. Bakayım beğenecek misiniz efendim. He? <gülüyor> Çok <gülüyor> zor bir makam galiba. Minik minik kelebek... uçmasın uçmasın kanadını ikram Susun çocuklar susun. Beyefendiciğim bu kadar ıkınınız çıka çıka... ...bu mu çıktı yani? Kusura bakmayın aceleye geldi efendim. Gördüğünüz gibi muhtelif şekiller bulmak mümkün. Yeter ki insan aramasını bilsin. Sayın izleyiciler, Bahçeli Evler Koleji ilk bölüm öğrencileri... ...şimdi sizlere Minik Kelebek isimli şah... Affedersiniz efendim, özür dilerim. <gülüyor> Muhterem Zebatı Kirap. <gülüyor> Bahçeli Haneler, Mektebi İftidai Talebeleri... Şimdi sizler al, minik kelebek isimli şarkıyı tek anliye edecekler. Bir yanda insan beyni pırıl pırıl üretken, toplumun kuralları yasakları bir yanda. Bir yanda sanat denen yüce olgu dururken, karanlık düşüncenin zincirleri bir yanda. Ve yasaklar, yasaklar, cinsel, dinsel, politik, insan denen garibi çevreleyen yasaklar. Ve bulduya bir kere yasak denen silahı, adına yanlışlıkla insan denen insanlar... Artık her başı sıkıştığımda çek silahı yasak İşine mi gelmedi çek silahı Yasak Koltuğum sallandı çek silahı Yasak yasak Çıkarımı zedelendi çek silahı Yasak yasak yasak yasak yasak yasak yasak yasak Her başı sıkıştığında çek silahı yasak Güveni mi bozuldu çek silahı yasak Dalgası mı taşlandı çek silahı yasak yasak Filesi mi anlaşıldı çek silahı yasak